Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.